görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki etta ibun minedz kemen lazem bele. günahtan dönmüş ve tevbe etmiş olan kişi sanki hiç günah işlememiş insan gibi. وَاِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا Allah Celle Celaluhu bir kulu sevdi mi, severse nem يَتُبْرَهُ ذَنْبَ Günah ona zarar veremez. Allah bir kulu sevdi mi, günah zarar vermez. Aziz ve Kardeşlerim, hepimiz Allah'ın aciz ve naçiz kullarıyız. Boşana böbürlenmeyelim. Allah bizi iman şerefiyle mücerref eylemiş. Akıl ve insaf vermiş. Hatamızı biliyoruz. Çok kusurlu kullarız. Çok zayıfız. Çok aciziz. Çok naçiziz. Şeytan bizi sık sık kandırır. Nefis bizi sık sık arzularının peşinden koşturur. Rabbimiz bize nice nimetler bahşeder. Biz o nimetlerin şükrünü ödemekten aciziz. Şükrünü öleyemediğimiz gibi hem Rabbimizin nimetlerini yeriz hem de gene her gün, her dem, her an hatada oluruz. Hatada oluruz. Acaba bizim halimiz ne olacak? Acabı Rabbimiz bize kulum gülecek mi? Acabı yaptıklarımızdan dolayı bizi cezalandıracak mı? acaba ateşlere atıp çatır çatır yapacak mı? Azap edecek mi? Yoksa yüzümüzün karasına bakmayıp bağışlayacak mı? Bizi bu düşünce öldürürdü. Ölürdük bu düşünceler. Daha ahirete göçmeden ölürdük ama Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri Lütfu Kerem'le duyurmuş ki, günahının günah olduğunu anlayıp da bir kul pişmanlık duyup da döndü mü, tevbe etti mi, günah işlememiş gibi olur. Günah işlememiş gibi olur. Allah affeder. Yalnız, burada bir şey açıklamam lazım. Tevbe, zaten zaman zaman da söyledim kardeşlerimin, Derslerime devam edenleri bilirler. Dil ile Estağfirullah, Allahümmevkilli demekten ibaret değildir. Tevbe ya Rabbi, affet ya Rabbi, bağışla yarabbi demekten ibaret değildir. Tevbe'nin Arapça manası dönmek demek. Ettaibu minezzemli, günahtan dönen demek.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 Tevbe yarabbi diyor. Ne demek yani? Döndüm yarabbi diyor, dönmemiş Olmaz, günahtan dönecek, pişman olacak, ağlayacak. Tevbenin ne kadar zor bir şey olduğunu Tevbe suresini okuyun. Oradaki, ve تَلَاسَتِ اللَّذ۪ينَ خُلِّف۪هُ ayet-i tefsirlerini okuyun. Sebebi nüzulünü okuyun. Görün bakalım Tevbe ne kadar zormuş. Üç kişi var, savaştan geri kalmışlar. 53 gün hızdırap içinde kuranıyorlar. Allah acaba affetti mi, affetmedi mi? Resulullah Efendimiz yürüyün cihade demiş de gecikmişler. Üç kişi, üç kişi gecikmişler, cihada gitmemişler. Namaz kılıyorlar, ibadetlerini yapıyorlar ama Resulullah'ın buyruğunu tutmadılar, savaşa gitmediler. 53 gün vedaat alayhumü aldu bir marahulat. Yeryüzü Onca genişliğine rağmen onların başına dar geldi, şu gökyüzü dar geldi onlara, pişman oldular doğduklarına, ağladılar, üzüldüler, ölümü istediler, ne hallere düştüler, çok üzüldüler ve 53 gün sonra tevbeleri Allah tarafından kabul oldu diye ayet indi. Tevbe oyuncak değil. Döndüysen erkekçe dön, günaha bir daha düşme. Döndüysen, Allahu Teala Hazretlerine kul ol, kullukta yürü. Ama yürürken gene hata etmez miyiz? Tabi hatasız kul olmaz, gene hata edersin ama düşmemeye çalış, gayret et, kişini sık, gevşek kul olma, sağlam niyetli ol, azimli ol, gene düşersen gene kalkarsın. Bin defa düşsen, kalksan, tevbeni Allah kabul eder ama içinden sağlam bir niyetle döneceksin. Pişmanlık duyacaksın, günahından iğreneceksin, kendine kızacaksın. Nedir benim bu yaptığım diyeceksin, bir daha yapmayacağım diyeceksin. Söz diyeceksin ama o sözü söylediğin zaman yarın bunu gene ben yaparım, yapacağım, arkadaşlarla buluşuruz. Gene o günahı işleriz diye bir artık yapmayacağım, buluşmayacağım, olmayacak, bitti filan diyeceksin. Gene yaparsan Allah gene affeder ama halis niyetle yapmamaya azmetmiş olacaksın. Böyle bir tevbeyle tevbe eden kimseyi Allah sever. İnnallâhe yuhibdut tevvabîn Allah tevbe edenleri sever ama dikkat ederseniz burada taib diyor, orada tevvâb diyor. Tevvâb demek, tevbeyi çok yapan demek. Muhterem kardeşlerim, madem günahı çok işliyoruz, o halde tevbeyi de çok yapmalıyız. Her zaman tevbe etmeliyiz. Ya Rabbi, Bilerek yaptıklarıma tevbeler olsun. Ya Rabbi ettiğim hatalara, kırdığım potlara, efendim cahilliklere de tevbe olsun. Bilmediklerimi de bağışla, bildiklerimi de bağışla diye Allah'tan çok tevbe edip affolması çok istemeliyiz. İkinci cümlesi hadis-i şerifin ikinci cümlesi.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 Allah beni sevmezse halim nice olur, İltifatından mahrum kalırsam halim nice olur diye dünyalar başına dar gelir. Allah bir kulu sevdi mi günah zarar vermez ne demek? اِنَّ اللّٰهَ يُحِدُّ تَوَّى ayetinden anla. Allah tevbe edenleri sever, sevdiği zaman affeder, sevdiği için de günah zarar vermez. Affediyor çünkü. Çünkü affediyor. Affettiği için zarar vermez. O bakımdan Allah diyelim daim, yolda duralım, kain her zaman tevbe ve istiğfar edelim, gözyaşı dökelim, sabahları, akşamları kendimizi hesaba çekelim, sık sık yalnız kaldığımız zaman şükrümüz tefekkür olsun, ben ne altlar işledim, acaba ne potlar kırdım diye. Hakikaten, hakikaten insan kendisini böyle kontrol altında tutarsa, yaptıklarını kritik ederse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 Allah bir kulu sevdi mi? Sevgili kulu oldu mu muhterem kardeşlerim? Onun sahip olduğu mükafatların haddi hesabı olmaz. Allah bir kulu sevdi mi? Gören gözü olur. Duyan kulağı olur. İşiten kulağı olur. Söyleyen dili olur. Tutan eli olur. Yürüyen ayağı olur. Allah Taare Hazretleri ona başka insanların görmediğini gösterir, duymadığını duyurur yapamadığını yaptırır, gidemediği yere götürür. Bütün iş Allah'ın kulu olmakta Hocamız rahmetullah aleyh mekan cennet olsun. Diyor ki, şeyhlik boş, mürüklik boş, zenginlik boş, efendim başkanlık boş, reislik boş, hepsi boş, boş, boş, boş, hünem Allah'ın sevgili kulu olmakta diyor. Allah'ın sevgili kulu olana ne mutlu. Onun için Allah'ın sevgisi nasıl kazanılır diye biraz öne çalışalım. Onu anlamaya çalışalım. Allah'ın sevgili kulu olmanın tedbirlerini alalım. Rabbimiz bizi günahlardan kurtarsın. Edepli kul eylesin. Bunca nimetleri yiyip de efendim her gün ona asi olacağımıza nimetlerinin nimetlerinin şükrü, fiili şükrü olan salih amellere yönelelim, hayırlı işler yapalım, hayırlı kul olalım, verimli kul olalım, arkamızda hayır kalsın. Kendimiz gitsek bile yiğit ölür, şan kalır. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Geride, yani şöyle bir İslami, İslami yönden şanı, şerefi kalsın hepimizin. Rabbimiz gümlemize hayırlara muvaffak eylesin. Allah bir kulu sevdi mi? Hayırı ilham eder. Şerri yapmamaya güç kuvvet verir. Tevfikini refik eder. Günahlara düşürmez. Efendim. Ve yolunda yürütür, yürütür. Tâ ya eyyetehel nefsül mutme ille. İrci'i ilâ rabbiki râdiyeten mertiyyeh. تدخلي في باب يدخلي جنتي dediği gibi ayet-i kerimelerde öyle buyurduk konuların cümlesine dahil eder. İkinci hadisi şerif şeriyir. Et taibu minen bir kemenlerden bele ve müstağfiru minen zend ve huve mukimun aleyhi ken müstahisi Ve Bu ikinci hadis-i şerifin ravisi İbni Abbas radıyallahu anhuma. O mübarek ravi de Peygamber Efendimizin tevbesine günah eden kul hiç günah işlememiştir diye buyurduğunu söylüyor. Ettebu minezzemi kemen la zenbele. Günahına tevbe eden kul sanki hiç günah işlememiş gibi olur, buyuruyor. Ama arkasından başka bir cümlesini de rivayet ediyor Peygamber Efendimizin. وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَذَّمْ بِهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَلْمُسْتَهِذِئِ اِبِ رَبِّهِ Bakın neler muazzam vebali bir şeyler yapıyoruz biz, farkına varmadan. Günah da devam edip dururken, günahı yapmaya devam edip dururken, Tevbe yarabbi, estağfirullah yarabbi diyen tevbe ve istiğfar eden kimse Rabbi ile istihza eden gibidir. Allahla alay eden gibidir. Ne kadar, ne kadar tehlikeli günaha devam etmek. Yani insan verdiği sürece sadık olmalı. Tevbe dediği zaman günahta ısrar etmemeli. Günaha devam edip dururken estağfirullah, estağfirullah demek Allahla alay etmek gibi oluyor.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 Üçüncü bir cümle daha geliyor arkasından. Aynı hadisi şerifin içinde. men da müslümen. İslam'a girmiş olan bir kimseye eza veren kişi kana aleyhi mine misle menabitin nakhî O insanın o kadar çok günahı olur ki Vurma ağaçlarının çok çok bittiği, ağaçlarının çok çok bittiği yerler gibi böyle günahları olur. O halde bir noktayı daha öğrenmiş olduk. O nokta neymiş? Müslümana eza vermemek, Müslüman'ı üzmemek, Müslüman'a sıkıntı vermemek, Müslüman'a zarar vermemek. Bunun günahı hurma, hurmalıklardaki hurmalar kadar çok olur diyorlar. Yani. yani hurmalar böyle salkım salkım olur, ağaçlardan salkım salkım böyle aşağıya sallanır,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 günaha devam ederken estağfurullah dersen Allah'la alay etmiş gibi olursun sakın ha tevbe ettikten sonra tekrar günaha düşme üçüncüsü hangi şeyler günahdır filan diye düşünecek olursan en başta gelen salkım salkım günah Müslüman'ı ezalandırmaktır en büyüğü odur yani o anlaşılıyor üç cümlenin birbiriyle irtibatı böyle demek ki günahların en önemlileri salkım sıcak küskürlüsü hani belava Püsküllü bela var. Sen benim başıma püsküllü bela mısın? deriz hani halk konuşmasında. Demek ki günahın püsküllüsü, salkım saçağı bolu, gayet fazla olanı neymiş? Müslümanı ezalandırmak. İşte dedelerimizin, dedelerimizin geçimi. İşte dedelerimizin komşuluğu. İşte dedelerimizin sabrı, işte de ecdadımızın arkadaşlığı, işte dedelerimizin kardeşliğinin kaynağı, işte görülüyor. Bak, bu hadisi şeyleri duyan bir insan bir daha bir Müslüman'a eza verir mi? Bir Müslüman neden ezalanır? Gidersen bir yumruk vurursun, ezalanır. Mallıla tecavüz edersin, ezalanır. Aleyhinde konuşursun, ezalanır kıracak bir şey yaparsın, ezalanır Demek ki, bedenine zarar vermeyeceğiz, malına zarar vermeyeceğiz, ırzına, namusuna zarar vermeyeceğiz, ailesine, çocuk, çocuğuna zarar vermeyeceğiz. Sevdiği şeylere dokunursan, onlara da üzülür. Onlara da zarar vermeyeceğiz. Eski insanlardan bir tanesi, böyle bir hocaefendi, bir ders veriyormuş da, hava sıcak olduğundan mescidin ön tarafı açık,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 Demişler, ne oluyor hocam, niçin böyle ikide bir de dersi bırakıp ayağa kalkıyorsun? Demiş ki, hocamın torunu ben de onu görünce de. hocaya hürmet, hocanın çocuğuna hürmet, hocanın torununa hürmet ne kadar yüksek ki, kapının önünden onun çocuğu geçiyor ki, hocasına hürmetten ayağa kalkıyor. Biz de bir otobüste birisiyle gidiyorduk, Beyazık'tan çemberli taştan beyazda doğru gidiyoruz otobüsün içindeyiz o yaşlı olduğu için oturuyordu ben de ayaktaydım Otobüs içinde oturduğu yerde ayağa kalktı ne oldu dedim düşündüm ha, hocası yan tarafta kabristanda Metfun. hocasının kabrinin yanından otobüs geçerken otobüsün içinde ayağa kalktı. işte vefa işte sevgi işte saygı işte müslümanın müslümana bakış tarzı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 et te'yîlü emînü's el müslim me'a şuhadâ'i kıyameti Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan üç mühim hadis kitabından rivayet edilmiş nakledilmiş bir hadisi şerif Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem emniyetli çok doğru sözlü ve Müslümanlığı sağlam bir tüccar kıyamet gününde şehitlerle beraberdir. Şehitlerle yan yanadır. Tüccar olanlara, nazar-ı dikkatlerine arz ederiz. Üç sıfatını söylüyor. Et taciru, eminu, sadoku, müslüman. Bir, emin olacak, güvenilir olacak. Aldatmaca yok, hile yok.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 O haramı işlememesi lazım. Kendisi içmesek bile içilen bir şeyi satmak da haramdır. Taşımak bile haramdır. Pasasını taşıyamaz. Kamyonla da taşıyamaz. Sırtında kamyondan indirip da koyamaz. Müslim demek Müslüman olmuş manasına gelebilir. Bir de İslam tuvichiye dilâ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 Günahın küçük büyük olmaz demiş bazı arifler. Neden? Kime karşı işliyorsun? Küçük de olsa kime karşı işliyorsun? Onu düşün. Kimisi efendim bu günah küçük diyor. Küçük günah ısrar ede ede, devam ede ede büyük olur. La sabirata maal ısrar Israr edildiği zaman küçük günah küçük kalmaz büyür. Efendim ben bu küçüğa, küçük günaha Yıllardır işlerim. Günah küçük olduğundan aldırmam. Aa, sen onu işlediğin için, günah olduğunu bile bile küçük olduğu halde işlediğin için o küçük, küçük günah değil o. Büyük günahlar var ya, adam öldürmek, zina etmek, yorulsuluk etmek vesaire diye hadis-i şerifte sayılmış. Onlar gibi büyük günah oluyor. Israr da büyütüyor işi. O bakımdan Rabbimiz daha da hepimizi Allah'a teslimiyeti eylesin. öyle.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 Alacalı kılıyor efendim pek aldırmıyor dükkanında içki var şuursuzluk yani biz böyle hani Türkiye'nin yüzde 99 Müslümanız filan efendim öyle ama zayıf Müslümanız İslamı bilmiyoruz anlatmıyoruz anlat veya dinlemeye gelmiyor veya dinleyene gel, dinlemeye gelenler dinlemeye gelmeyenlere nakletmiyor şimdi benim dediğim Sözler, hadis içerikler, sizin kulağınıza girdikten sonra, siz de başkalarına anlatsanız, o zaman bu vaz, bin vaz ediyor. Bir vaz iken, bin tane vaz ediyor. Ama siz dinleyip de, hoca güzel konuştu diye geçerseniz, o zaman kalıyor olduğu yer. Hepimiz Allah'ın dinini tebliğ edeceğiz. Sahabe-i kiramın, yani hepsi nurdu, hepsi.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 Müslüman olan ülkeye komünizm gelebilir mi? Bak ne kadar güzel. Bir tüccar bu şartlara riayet etti mi o şehitlerle bir olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tüccarların, sanayi odalarının, ticaret odalarının Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifin böyle yaz yazması lazım şey. Dördüncü hadis-i şerif de aynı konuda başlıyor. Et taciru sadukul eminu me anne yine ve sıddıkine ve şehidâ diye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 Şey amcamız var burada, yaşlı İstiklal Harbi gazisi, şurasında madalyası, Efendim, amcamız var. Allah hayırlı uzun, uzun ömür bahşeylesin. Beni iki kat ama Ağır böyle bembeyaz sakallı. Bakkallık yapmış uzun senelerde. Derdermiş ki bakkal amca bu tereyağı nasıl? Tereyağı gibi tereyağı dermiş. Tereyağı gibi tereyağı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 ticaret yapan kardeşlerimiz bu şartlara riayet etsinler peygamberlerle, sıddıklarla, şeyhitlerle beraber olsunlar etteudetü fi külli şeyin hayrun illa fi amelil ahire beşinci hadisi şerif İhtiyat etmek tereddüt etmek birden yapmamak şöyle koklaya koklaya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 Ecel bir gün gelir, ecel büke, belimizi söyletmeye dilimizi, sözü söylemeye bile vaktin olmaz. Vasiyet bile yapamazsın. Sabahleyin arabayla çıkarsın, akşama cenaze haberin gelir. Trakki kazası oldu. İnna ve inna ileyhi Hay Allah, ben şey yapacaktım ya, ee, vasiyet edecektim. E ben şu hayrı da yapacaktım tam bir yere şatırmağını yaptırmak için söz de vermiştim. Hay Allah, filanca köyde bir cami yaptıracaktım. Filanca yerinde minaresini yapacaktım. Eh, geçmiş olan, innanillallah ve innanillahi rancı ol. Niye yapmadın? Niye yapmadın elinde imkan varken? Niye geciktirdin? Niye hemen hızlı girişmedin o işe? Hayır işlerinde ne olacak? Acele olacak. Böyle ihtiyat, efendim vesaire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 Tehir ettirmek şeytanın bir oyunudur. Önce tehir ettirir, sonra unutturur, yaptırmaz. Aklına gelir gelmez yaptırır. Ha ben namaz kılacaktım ya, dur bakalım. Neyse kılarız. Şu işi de halledelim de, bu işi de halledelim de. Ondan sonra bir kulağına gelir ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber, bir sonraki ezen okunuyor. Hay Allah, bak işe dalı vermişim, namazı kılamadım ya, kılamazsın ya. Ahiret işinde acele edeceksin. Hayır olduğunu, bildiğim bir şey oldu mu acele edeceksin. Hacca, e giderim hocam. Emekli olacağım. Emekli olacağım da ondan sonra hacca gireceğim. E, emekli olacak kadar yaşayacağına dair garantin yok. Belki emekli olmadan ölürsün. E i̇şte yaparız hocam, şu çocuğu evlendirelim de bilmem ne de. Ama sonra fakir düşersin. Zenginken borç olur boynuna, fakir düşersin, yapamazsın, şartlar değişir, hudut kapanır, harb olur, dar olur. Vakti gelme evvelden hemen müracaat et. Ahiret işinde ne yapacakmışız? Acele edecekmişiz. Ahirette, ahiret işinde sallamak, efendim beklemek ihtiyaç iyi değil. Oferim kardeşlerim, Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Ahiret işini hızlı çabuk yapın süratli yapın. Dünya işlerinde üfleye üfleye, koklaya, koklaya efendim soğuta soğuta, danışa danışa, konuşa konuşa yapın dünya işlerinde. İhtiyat edin. Ona bir şey demiyoruz. El-mütahaddissu bin-ni'amillahi et-tehaddüsü bin niamillahi şükrün ve terküha küfrün ve men la yeşküril kalina la yeşküril kesir Menne la yeshkur <gülüyor> in nase la yeshkur ilaha vel cemaatü rahmetun Bu hadis-i şerif en ma nebni bi şükrullah rivayet edilmiş Ahmed İbrahim ve sair kaynaklarda var Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu 6. hadis-i şerifte buyuruyor ki En mütehaddisu bi ni'amillahil et-tahaddusu bi şükür Allah'ın sana bahşetmiş olduğu nimetleri söylemem, konuşmak, söylemek, dile getirmek, yad etmek, anmak, ifade etmek nedir? Şükürdür. Allah'ın nimetlerini söylemek şükürdür. Ve tertüha küfrü. Söylememekte küfranın nimettir. Hiç belli etmiyor, hiç söylemiyor, gık demiyor, pusmuş, susmuş duruyor. Yani söylesene, elhamdülillah Allah sıhhat vermiş, elhamdülillah Allah aile vermiş, elhamdülillah Allah ev vermiş, elhamdülillah Allah hayırlı evlat vermiş, hafız yetiştirmişsin, alim yetiştirmişsin, hoca yetiştirmişsin, elhamdülillah sofranda nimet bol, elhamdülillah akraban, şeylerin hepsi iyi, elhamdülillah işin yerinde, elhamdülillah dükkanın efendim, gayet güzel kazanıyor, elhamdülillah şöyle, Elhamdülillah böyle. Tamam, bunları söylemek, dile getirmek, ve emma bin nimeti rabbike fahaddir. Rabbinin nimeti oldu mu? Üzerinde onu söyle, dile getir, tahdisi nimet eyle, nimeti zikreyle diye ayet-i kerime bildiriyor. O halde dilimizde, dilimizde Allah'ın bize verdiği nimetleri hep anacağız. Peygamber Efendimiz'in Hadis-i şeriflerini ve adet-i seniyesini okuyoruz İstanbul'daki derslerimizde. Bunu söyleyelim. Bunun ne faydası var? Bunun çok faydası var. Başkalarına örnek olması bakımından faydası var. Efendim kendine faydası var. Senin için de bu tarzda düşünmeye alışman, bu adette olman çok faydalı. Ebu Becker Sıddık Efendimiz sessiz dua edermiş. Sessiz zikredermiş. Ömer'in Faruk Efendimiz radıyallahu anh'a o da bağıra bağıra dua edermiş ve sessiz zikredermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona soruyor sebebini soruyor Ebu Bakır Sıddık Efendimiz'e niye böyle sessiz dua ettiğini, zikrettiğini diyor ki Rabbim bana yakındır, her halini biliyor halimi ona münacat yoluyla sessizce fısıl fısıl arz ediyorum. Sırdaşımdır. Öyle arz ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh soruyor. Sen niye böyle bağıra bağıra yapıyorsun bu işi? Diyor ki şeytanı tart etmek için şey yapıyor. O da babayı babayı. Hakikaten insan böyle yüksek sesle söylediği zaman vesvesesi gider. Şeytan gider. Şunu gider bunu gider. ve Zihnine iyi yerleşir. Öyle insan olur ki zikri cehri ona faydalıdır. Allah, Allah Allah Allah Allah Allah Allah böyle diye diye kalbine böyle Sanki demircinin bazı acı böyle demirmiş ve pat pat pat pat bura bura şey yapması gibi yerleşir. Ama öyle insan da olur ki sessiz sedasız zikri kalbi yapar, dudağı bile kıpırdamaz. Kimse anlamaz. İçeride deryalar coşe geliyor, neler oluyor? Dışarı bir şey sızmıyor. Esrar ettiği insan, Allah bilsin, kum bilmesin diyor, saklıyor, saklayabiliyor. Ama nefsi konuşacaksa fıs fıs fıs fıs fıs, fıs, fıs Şeytan gelip karışacaksa efendim vesvese verecekse oradan buradan o zaman yüksek sesle yaparsın onlar def olur. Hepsinin yeri var adamına göre efendim her günün faydası var. Demek ki Allah'ın nimetlerini söylemek şükretmenin bir çeşididir. Şükürdüren sayılır. Allah memnun olur bu işten. Bunu terk etmek de küfran nimetten soyuluk. Allah bunu sevmez. Söylerken Düşüncesiz söylemez ki insan. Söylemek için düşünmesi lazım. Düşünmeye sevk ettiğinden, sesli düşünmeye sevk ettiğinden söylemek lazım. Elhamdülillah vücudum sağ salim. Elhamdülillah kalbim safa Elhamdülillah turp gibiyim. Elhamdülillah gözlerim gayet güzel görüyor. Elhamdülillah pazum gücüm kuvvetim yerinde kendi işimi kendim görebiliyorum. Final. Bunu söylemek iyi. Söylememekte huzuruna nimet oluyor. Söylemeye teşvik var burada. Bundan sonra hatırımızda olsun söyleyiniz. Sonra men la yeşkür ve men la yeşküril kalide la yeşküril kesil azaz şükretmeyen çoğa da şükretmesini bilmez. Eh, küçük bir şey geçmiş eline bir, çok şükür yarabbi demiyor. Bu çoğa da şükretmez. Çünkü alışmamış. <gülüyor> alışmamış insan, alışmayan insan azaz şükretmeyen çoğa hiç çoğu gelince de yapmaz. Bunu tersine döndürelim, bu hüküm gibi. Küçükten, azıcıkken, elinde birazcık para varken, azıcık hayır yapmayan, zenginleştiği zaman hiç yapmaz. Gene yapmaz. Alışmadı şunu. Onun için aza da alışalım, azdan da vermeye alışalım. Hocam sen benden hayır istiyorsun, şu fakire bak, şu yetime bak, şu camiye yardım et, şunu şöyle yap diyorsun ama ben zaten maaşı mahdut bir kimseyim, tamam sen de çıkar 100 lira ver. Vermeye almış. Nefsini şeyini kırdı. Allah'ın en sevdiği kullar, cömert kullar. İlk yer cömertler cennete girecek. O bakımdan aza şükretmeyen çoa şükretemez. Neman la yeşkûrün nersen la yeşkûrilla. İnsanlara şükretmesini bilmeyen, teşekkür etmesini bilmeyen Rabbına teşekkür etmesini bilmez. Ha, buradan da anlıyoruz ki insanlara da teşekkürü öğreneceğiz. İhtiyar adamla genç, ikisi kapının önüne geliyorlar. Genç adam kapıyı çekiyor. Buyur amca diyor. O çekmeseydi kapıyı sen çekeceksin. Teşekkür ederim demek lazım. Sen pabucunu tam alacağın sırada genç alıyor. Tamam hocam ben koyarım diyor. Teşekkür edeceksin. Yani mecbur değil ki. Fazlından kereminden yapıyor. İyiliğinden yapıyor. İyi insan olduğundan yapıyor. Onun için teşekkür etmek lazım. İnsanlara teşekkür etmeyen Rabb'ına da teşekkür etmemiş olur. Teşekkür etmesini de bilemez. Nimeti göreceksin, yapılan iyiliği anlayacaksın ve teşekkür edeceksin. Bir insan sana bir iyilik yapmışsa bileceksin o iyiliği. Ziyaret etmişse bileceksin. Yardımına koşmuşsa bileceksin, unutmayacaksın. Defasız olmayacaksın. Nankör olmayacaksın destek kargayı olsun gözün o karga o kara karga sen insansın sen sana iyilik yapanı unutmayacaksın unutmayacağız unutmayalım inşallah vel cematu rahmetün ve sulkatü azabun topluluk rahmete vesiledir rahmeti kazanmaya sebep olur topluma rahmeti ilahi nazil olur gelir ayrılık da azaptır felakettir kadar azabın gelmesine de sebep olur. İnsan yalnız kaldığından, ayrı olduğundan da manevi bakımdan azap içinde de olur. Müslümanların bugün bu devirde ayrılığı azap mı değil mi? Her devirde azap olduğu gibi bu devirde de azap olduğunu görüyoruz. Her yerde Müslümanlar efendim, daima bakıyorsun her yerde bir mücadele var. Her yerde de mücadelede alt tarafta olan ezilen Müslüman. Her yerde. Mustafa diyorlar ya. Kur'an-ı Kerim tabiriyle, horlanıp, zayıf görülüp, ezilen her yerde Müslüman. Her yerde kafir, ehli dünya gözünü açmış, hileşini yapmış, efendim haramla şeyini doldurmuş, rahat, her yerde Müslüman sıkıntıda. Neden? İmtihan tabii ama bazı kimseler içinde ceza. Çünkü birleşmediler, çünkü birlik ve beraberlik içinde hareket etmediler. Onun için Tefrikanın azabını Allah tattırıyor onlara. Tefrikanın, ayrılığın, gayrılığın, birleşmemenin azabını tattırıyor. Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı Amerika'da Müslümanların bir toplantısına gelmiş. Kardeşlerimiz biraz şöyle yer varsa sıkışsınlar. Kapıda herkes ayakta kaldı, giremediler, Onlara da yer açılmış olsun. Sevap kazanırsınız. Onlara da yer açılmış olsun. Eğer boş yer varsa biraz sıkışın. Allah razı olsun siz. Amerika'nın reisi Cumhur Yardımcısı, reisi Cumhur adayı. Dukakis vardı ya. Yunanlı asıldı. Karısı şeymiş onun. Dukakis'in karısı Militan Yahudiymiş. Militan. Yani sıradan Yahudi değil. Biliyor muydunuz Einstein'in kapı kapı dolaşıp da efendim Yahudiler için para topladığını nereden bileceksiniz söylemezlerse. Şuurlu bir Yahudi bir taraftan alim ama bir taraftan da Yahudi cemaatine para toplamam için kapı kapı dolaşıyormuş. Dukakis neredeyse şey olacaktı Amerikan başkanı olacaktı. Karısı şuurlu miltan bir Yahudiymiş. Başkan yardımcısı da bilmem ne, James filan bir, ismini unuttum, bir kimse Müslümanların birliğine, Amerika'daki birlik binasına gelmiş, böyle kalabalık Müslümanlar, orada çok güzel bir konuşma yapmış. Kim bu başkan yardımcısı muhterem kardeşlerim, başkan yardımcısı Vaiz imiş, dikkatinizi çekiyorum. Başkan yardımcısı kim, Dukakis'in, çok güzel konuşuyor. Kiliseden vaaz sertifikası almış bir vaiz. Bizde alimallah, uu, gazeteler neler yazarlardı. Vay bir vaiz, bir ilahiyatçı nasıl olur da bilmem ne de. İşte öyle oluyor, gör, gör, görün bak nasıl olduğunu, görün. O orada bir konuşma yapmış. Çok ibretler var, etrafına bakıp da şey yapan, inceleyen insan için çok ibretler var muhterem kardeşlerim. Müslümanlara gelmiş bir Hristiyan vaizi, siyasi bir konuşma yapıyor ve Amerika gibi bir diğerde konuşma yapıyor ve hiçbir kimse de sen laikliğe aykırı hareket ettin dememiş ona. Dikkatinizi çekiyorum. Vaiz sen laikliğe hare aykırı hareket ettin, dini istismar ediyorsun dememiş. Başka isminin, unvanının karşısında başında vaiz kelimesini de kullanıyor. Efendim, profesör, doktor bilmem ne filan dediğimiz gibi avukat veya felsefe doktoru filan dediğimiz gibi o da doktor, vaiz filanca diye böyle adını koymuş çok güzel bir konuşma yapmış demiş ki ey Müslüman toplulukları ey Müslümanlar siz Amerika'da toplam olarak bir buçuk milyon rehin sahibisiniz inceleme yapmış adam kompütürle ...çok kadar nüfusunuz var tüm Amerika'da... ...Amerika'nın yüzde bilmem kaçısınız... ...Müslümanlar olarak... ...ve bir buçuk milyon reyiniz var... ...bu bir buçuk milyon rey... ...istediğiniz insanı... ...Amerika reysi cumhuru yapma... ...yetecek reydir... ...çünkü Cumhuriyet Partisi ile Demokrat Parti arasındaki... ...rey farkı... 500 bin filanmış orada... ...bir buçuk milyon Müslümanların reyi var... Demek ki istedikleri başkanı geçirebilecekler başa, istemediklerini engelleyebilecekler ve iste, geçirmek istedikleriyle de oturup pazarlık yapacaklar, yapabilecekler muhterem kardeşlerim. Görüyor musunuz birliğin faydasını ve tefrikanın zararını? Amerika'da bile söz sahibi olacağız. Amerika'da güçlü bir Yahudi lobisi varmış. Efendim, Amerika'da güçlü bir Yunan lobisi varmış. Bak görüyor musunuz? anahtar rolü oynayacak. Bir buçuk milyon reyle Müslümanlar şu adayı destekliyorlar, onunla da anlaşmışlar. İşte o da başkan olduğu zaman işte yardımcısını bilmem kimlerden seçecek. Meclisi şu kadar Müslüman alacak. Ondan sonra şu tavizleri verecek. Bu yardımları yapacak, denilecek. Görüyor musunuz? Müslümanların, Müslüman ülkelerin birleşmesi lazım. İttifaklar kurması lazım ortak pazarlar kurması lazım, ortak ordular kurması lazım, kimse sataşamasın diye. Efendim, dış ülkelerde bile birleşmeleri lazım, konuşmaları lazım, Reyi kime vereceğiz diye birbirleriyle kaç göz işareti yapması lazım, istişare yapmaları lazım ki iyi sonuç alabilsinler. Gördünüz mü? Birlikte nasıl rahmet doğuyor, tehrikadan nasıl azaplar çıkıyor diye. Ondan sonra Amerika, Efendim filanca yerde şeyi desteklemedi. Yasir Arafat'a şey vermedi. Bakalım korkmuyor ki bütün İslam ülkelerinin birlik olduğunu Yasir Arafat'a şey vermediği zaman, vize vermediği zaman onlar da mukabele edeceklerini bilse şey yapamaz. Bu bizim için bir tek hadise bile yeter. Biz Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerine uymayan Müslüman'ız. Müslümanız, Müslümanız diye ortada dolaşıyoruz. Ya hadisleri bilmiyoruz ya da bildiklerimizi uygulamıyoruz. Cali dolusu insan birbirinin ötekisinden haberi yok. Aynı mahallede otururuz farklı farklı düşünürüz. Hepimiz ehli kübleyiz, ehli Kur'an'ız, İslam'ız ama parça parçayız. Ondan dolayı azaba uğruyoruz. Her yerde çektiğimiz bizim bu ayrılığımız, gayrılığımızdandır ve revadır. İstemeyiz Müslümanların sıkıntı çekmesini ama pek revadır çektiklerimiz. Neden? Teklikaya düşmüşüz de ondan. Birbirimizi sevememişiz. Hani Müslüman Müslüman'a eza etmeyecekti. Aç kurtlar gibi atılıyor birbirlerinin üstüne. Kanlarını döküyorlar. Kaç milyon Müslüman öldü birbirleriyle mücadelede. Her birisi bir başka sistemin peşinde koşmuşlar, <gülüyor> takılmışlar. Gayri Müslümanların oyuncağı, maskarası. Arapların çoğu Baas Partisi'ne bağlanmış. Bağız Partisi'nin başında Mişel Eflakatlı bir iriskiyem yazıklar olsun hiç mi bir Müslüman adamın kurduğu bir, birlik bir şey yok muydu ki yani Bağız Partisi'ne bağlanmışsınız El-Urube, El-Urube, El-Urube El Arapçılık, Arapçılık, Arapçılık diye tutturmuşsunuz Allah'tan korkmaz mısınız? Kur'an-ı Kerim sizin dilinizde inmiş Kur'an okumaz mısınız? Kur'an'dan anlamaz mısınız? Müslüman mahallesinde salyongos satılır mı? satılırsa alan olur mu? Mişel Efrak'tan parti başkanı olur mu? Parti başkanı olursa rey toplayabilir mi? Has Müslüman olsa toplayamaz ama Müslümanların hepsi çürük ceviz gibi. Onun için oluyor. Gidip destekliyorlar onu. Cemaat rahmettir. Birlik beraberlik rahmettir. Tefrika azaptır. Yedinci hadisi şerif Ette enni minallah ve ben yalnızca müneş şeytan. 8. hadis şerif Etteenni minallahi teala ve ajenetü minel şeytan ve ma şeyün ekseru me'arizi minallah ve ma şeyün ahabbe ilallahil hamd. İki hadisi beraber okudum. Birinci hadisle Enes radıyallahu anh'ten, 2. hadisle Enes radıyallahu anh'ten kaynaklardan rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor ki aziz kardeşlerim Teenni Allah'tandır. İhtiyatlı, dikkatli teenni ile hareket etmek Allah'tandır. Düşüne taşına, ihtiyatlı vakur hareket etmek Allah'tandır. Acele, işe kes kes kes Senin bu namazdan şeyler ee, olacak yani, vakur olacağız. Teenni Rahmani oluyor, Allah'tan oluyor. Acele şeytandan oluyor. Şeytan çünkü aceleyi getirdi mi karambole getirecek, kandıracak Müslümanı. Acele ettiği zaman düşünmesi gereken şeyleri düşündürmeyecek, günahı işlettirecek, hatayı yaptıracak. Onun için acele şeytandandır. Aklınızı başınıza toplayın, acele etmeyin, teenni ile hareket edin. Bir. İkinci hadis-i şerifin cümleleri şöyle devam ediyor. Allah'tan başka özür kabul edici, en çok özür kabul eden başka bir şey yok. Yani özür kabul etmek bakımından Allah Teala Hazretleriyle mukayese edilecek hiçbir özür dilenen merci düşünülemez. Çok özür kabul eder bakımlarız. Çok mazeret kabul eder. Boynumu büktü mü, gözyaşı döktü mü, tevbe etti mi? Affeder Allah. Ya Rabbi ne? ''Özrüm, nefsim var yarabbi, dayanamadım, bilemedim, kabahat işledim, geldim.'' Hadi bakalım, gene affettim, gene affeder. Özrü kabul etmekle, etme makamında hiç onun kadar çok özür kabul edici bir merci sahibi yoktur. Çok özür kabul eder Rabbimiz. Sonra ''Ve ma şe'il ahabbe illallah minel hamd'' Hamd etmekten de Allah'a daha sevgili bir şey yoktur. Hamd etmekten sevgili bir şey yoktur Allah. Allahu Teala Hazretleri hamd edilmeyi çok sever. En sevimli şey, en sempatik gelen şey, en hoş gelen şey Allah'a hamd edilmektir. Hamd nedir muhtemelik kardeşim? O halde madem Allah bunu çok seviyormuş yapalım. Yapalım. Hamd nedir? Hamd... Et bir nimetin sahibini, vericisini bir iyiliğin yapıcısını o iyiliğini düşünerek minnettarlık duyarak övmektir. Medih'ten farkı nedir? Medit yalandan da olur. Şair padişahı met eder. Şair veziri met ama yalandan. Adamın ciğeri beş para etmez. Ondan bir kese para alacağım diye, altın alacağım diye met eder. O medih, Allah'a hamd edilip neden nimetleri gerçekten nimet veriyor, o nimetleri düşünüyorsun, minnettarlık doluyor için çok şükürler beya Rabbi elhamdülillah diyorsun. Yani o hamdde ne var? Nimetlerin duygusu var. O nimetlerden dolayı sevgi var, saygı var, minnettarlık duygusu var elhamdülillah diyorsun. İşte Allah bu, bu tarzda bu hamd etmeyi sever ve bu hamd etmekten daha bir şey yoktur. Onun için onun için ser verhasında ile başlar kitabımız. Onun için Kur'an-ı Kerim'in içine ile başlıyor, ser verhası ne? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun diye başlıyor. Şair ne diyor? Yok. İçtikâyî, cevrî, felekten nisabımız, ser revhasında hamd başlar kitabımız. Feleğin çevrinden şikayetten yana hiç umursamayız, hiç şikayet etmeyiz. Felek, et, esbabı cefasını toplasın gelsin. Dönersem kahveyim millet yolunda bir azimetten dediği gibi, yani şikayet yok. Neden? Kitabımız hamd ile başlıyor. E başına bir üzüntülü hal geldi. Hastalandın. Allah'tan. Başına bir üzüntüler hal geldi. Gemilerin madde kararlarınızda ne olacak? Allah'tan. Veren Allah, alan Allah. Çocuğun vardır vefat etti Neden? Allah'tan. Yakının vardı vefat etti Neden? Allah'tan. Hamd. Her hale hamd edeceğiz. Elhamdülillahi ala külli hal. Her hale ham Hazreti Âdem Atamız Aleyhisselam yaratıldığı zaman hemen ilk sözü Elhamdülillah oldu. Yaratıldı. Bir hapşırdı. Ondan sonra Elhamdülillah dedi. Melekler de Allah dediler. Allah sana merhamet eylesin, rahmet eylesin dediler. Oradan geliyor o şeyler. Onun için çok hamd edici olalım. Hamd etmek için ne lazım? İyiliği yapanı bilmek ve görmek lazım. İyiliğin nereden geldiğini bilmek lazım. Bütün iyiliklerin kaynağı, bütün nimetlerin kaynağı Allah'tır. Hepsi Allah'tan geliyor. Birisini vesile eder, birisini bahane eder. Gelir o senin eline. Allah'tır gönderen. Ona da gönderen şahsa da teşekkür edersin ama asıl Allah'a hamd edersin. Elhamdülillah. yani çok şükür benim ihtiyacımı gördüm diye hamd edersin. Çok hamd edin. Kim çok hamd ederse Allah-u Hazretlerinin sevgisine sahip ve ve mashar olur. 9 ve 10. hadis-i şerifleri okuyarak bitiriyorum dersimi. <Sessizlik> et teza'u mine'ş şeytan fi izet teza'u bi ahaduk feleyerud tehu Fe inne şeytan. Buhari'den Ebu Hüreyre radıyallahu. 10. hadis-i şerifte et teza'u'ş şedîd ve et se'tü'ş şeytan buyurmuş. Bu iki Hadis-i Şerif'te hani Adem atamızı andık ya, yaratıldığı zaman hemen bir hapşırmış diye efendim onunla ilgili bir şeyler geldi hemen arkasındaki Hadis-i Şerif'te. Esnemek esnemek şeytanlandırdı. Böyle hani ağzını açıyor insan bir geriniyor falan böyle kollar, bacaklar bilmem şöyle bir geriliyor insan ya, kedi yattığı yerden bir kaldırsın şöyle bir ilk önce şeye bakıyor. Bir şey bu girilmerek böyle ağzı açmak, buna esnemek diyoruz, biliyorsunuz, esnemek şeytandandır. Peygamber aha düküm, bundan dolayı şeytandan olduğunda birinizle esnemek geldiği zaman فَلْيَرُدْ dehu مَسْتَةًۜ Gücü yettiğince onu engellemeye çalışsın, yani ağzını açmamaya, esnememeye çalışsın, gücü yettiğince kendisini kollasın, kollasın. <gülüyor> فَاِنَّ اَحَذَكُمْ اِذَا كَانَ هَا دَحِكَشْ شَيْتَان Çünkü sizden biriniz böyle ağzını açıp da diye bir esnedi mi şeytan ona güler. Altındaki hadis-i şerifte de 10. hadis-i şerifte de buyuruyor ki şiddetli esnemek ve şiddetli hapşırmak böyle bir eğiliyor, bir hapşırıyor duvarlar ayrılacak neredeyse. Böyle hapşuu diye bir de böyle sesli a arkasından böyle hapşuruktan sonra ha bu şeytandan, böyle şiddetli hapşurmak ve şiddetli esnemek şeytandandır diyor Peygamber Efendim.